Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan abi merhaba. Merhaba. Ee, şimdi bu hafta Ali Baba ve Kırk Karameli'nin öyküsüne geçeceğiz ama. Öncesinde izin verirsen geçen haftalardan ben bir takım notlar almışım ve bazılarına değinememişiz. Ee, o değinemediğimiz şeylere e, istersen hızlıca değinip sonra Ali Baba'nın hikayesine geçelim. Şimdi evet, evet. E, hatırlayacağın gibi e, çok önemli bir masalı birkaç haftada üzerinde durduk katmanlarıyla. E, şey Hamal ile Genç Kızların Öyküsü. Çok da katmanlı ve güzel bir masal aslında. İçinde çok e, öğütler e, ve fikirler bulunan e, ve Aslında şöyle dinleyicileri bir, te, bir kez daha hatırlatırım. Belki de e, en erotik ve baştan çıkarıcı masallardan biri. E, ama aynı zamanda da evet. en eğiticilerinden biri. Şimdi burada üç kız kardeşin isimleri vardı. Bunları öğrenelim, duyalım demiştin sen. Ben müsaadenle evet. hemen bunları söyleyeyim. Şimdi en büyük isimlerle bir şeyler anlatacak çünkü. Evet, sen sık sık bunu tekrarlıyorsun. Yani mesela Ee, rakamlar neyi e, sembolize ediyor İşte bu e, nicelik, görünmeyen nitelik gibi isimlerin de mesela Abdullah'tan bahsetmiştik aslında. Hep Abdullah Allah'ın kulu demek. Yani adamın birinin hmm. aslında Allah'ın kulu. Orada yani asıl biziz. Yani Abdullah deyince aslında kendimizi anlamamız gerekiyor gibi. Hmm. Burada da isimlerde en büyük kız kardeşin ismi Zübeyde. Zübeyde Arapça, ben e, tabii çok mekanik olarak bir çevirisine baktım. Öz ve cevher demek. Evet. Güzel. E, evet. Yani zaten bütün işleri e, orkestrası, orkestra şefliğini yapan diyeyim, bütün bu olaylarda yöneten e, ve en büyük acıyı çekmiş olan, aşk acısını çekmiş olan da zaten Zübeyde'ydi. Emine... Evet. Özellikle çok önemli. Emine Emine'ye geç, geçmeden Peki, hemen. Tamam. E, öz... En önemli e, felsefi kavramlardan biri. Yani bunu vurguluyor. Bir şeyin özü sadece metafor olarak değil, aynı zamanda kavramsal olarak da önemli bir sözcük öz. Ve e, kızın adının öz olması konunun özünü de an, vurgulamayı anlamına göre, yaşamın özü, her şeyin özü anlamında e, güzel bir e, bir sözcük. Onu söyleyeyim. Evet. Emine zaten Türkçe'de de çok kullanıldığı için e, güvenilir, güven duyulan. Burada da dinleyiciler hatırlarsa e, Emine yani ikinci e, ortancı kız kardeşliği e, o kapıyı açıyordu. Kapıyı açıp evet. insanları içeri alan e, güven duyulan bir kişi o aslında. Ee, Bununla ilgili bilmiyorum söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yani kapı e, yani... Başka bir dünyaya girmek, başka bir dünyadan çıkmak, bir insanlara kendini açmak, insanlar tanışmak. yani Bizim bir kapımız var. Yani kapı, insanlar bizi, o kapıyı açmadığımız sürece insanlar bizi sarsarak bizim içimize giremez. Biz de kimsenin içine giremeyiz. Kapı çalınır ve... E, E, tanışılır, konuşulur ya da tanıdığımız bir insana dahi böyle davranırız. E, bir seremoni gibi gözükebilir ama budur. E, bu törenselliği hissetmemiz gerekiyordu. Önemli de bir şey. Bir insanla tanıştığımız zaman e, ya da tanıdığımız biriyle karşılaştığımız zaman barış üzerine olsun demek gibi. Biz bir e, sen çok sık kullanıyorsun sözcüğü, mekanik sözcüğünü. Mekanik değiliz yani. Evet. Bu, e, bu arada selamın aleykümünde barış üzerine olsun demek olduğunu hatırlatalım evet. aslında. Evet. Yani. Çok aslında güzel şey, değil mi? Çok bir, güzel bir şey ya. Yani. Dünya eğer böyle bir yansı, biz onun e, Türkçe'sini kullansaydık e, bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum Coşar. Bir, evet. e, bir bin bir geceyle ilgili bir sempozyum vardı. Sempozyumun e, şeylerin katılımcılarından ve aslında da dergi olarak o zaman Altyazı Şükrü'nün destekçilerinden biriydik. Yani sponsorumuz vardı bizim. O arada tartışıyorlardı. E, masal bilimciler, Türkler, yabancılar da vardı ama çoğu Türklü. E, şeyi eleştiriyorlardı. E, çeviri, bir çeviri tartışması vardı. Bu çok önemli bir şey. Selamun Aleyküm demek lazım. Türkçe'de selamun Aleyküm deniyor. Niye barış üzerine olsun diyor. Den, e, diye tartışıldı. Ben buna karşıydım. Yani Bu barış üzerine olsun anlamına gidiyor ve bunu çevirenler bak bir kez daha sen çok e, onlara övgüyle ve saygıyla e, sözünü edersin bizim çevirmenlerimizin benim geceyi çeviren <gülüyor> Halim Şerif onlara o kadar güzel ki bunun Şerif Hanım ne barış üzerine olsun olduğunu nereden bilecek insanlar çok insanların şöyle düşündüğünü düşün e, bir e, hayal edin. Rastlıyoruz bakkala barış üzerine olsun. Ee, i̇şte arkadaşımıza rastlıyoruz, öğretmenimize rastlıyoruz, birbirimize barış üzerine olsun. Bu kadar gereksinim duyduğumuz bir şey ki, keşke bunu söyleseydik, belki gerçekten barış daha egemen olurdu. Yani ben, bunu söylemek istiyorum. Evet, e, bence bu konuya değindiğimiz iyi oldu. Çünkü bazı kelimeler, e, mesela işte vicdandan bahsettik. Aslında vicdanın kelime hmm. anlamından daha çok anlamı önemli. Yani şimdi orada hmm. da e, selamın aleykümün e, birisi girdiği zaman e, dini bir sembol veya bir e, bir şeye aitmiş gibi değil. Aslında gerçekten anlamını söylese biz o adamı kim olursa olsun kucaklamak isteriz. Yani evet. buraya benim ofisime gelip birisi barış üzerine olsun kardeşim diye girse adamı kucaklarsın. Ama selamın aleyküm diye girince başka evet. bir şey söylemeye çalışıyor. O yüzden de Bence ee... bizim yapmaya çalıştığımız ve e, aslında masalların da yapmaya çalıştığı şey işin özünü anlatmaya çalışmak. Ne demeye çalışıyor aslında. E, ee... O yüzden bir de burada seninle konuşurken mesela Türkçe'de bağış üstüne diye bir şey var. Bunu Alim Şerif Onaran da düzeltmiş. Ee... Aslında e, bunun ee... Arapçası ile Türkçe'ye çevirmesi işittim ve itaat ettim. Aslında ne güzel bir şey. Evet, bir de o bir o tartışma var. Evet, bence var. baş üstüne değil. Yani bu böyle ne demek? Ba yani baş üstüne ya da tuhaf bir şey. Yani e, sen bana bir şey rica et. Garsonlar garsonun tavrı o baş üstüne. Yani eee normalde baş üstüne. O bir de baş üstüne deniyor. İşittim ve itaat ettim der ya eee Aladdin'in lambasındaki cin. O başka evet. bir eee teşhimi rezonansı çok daha düşü bir şey işittim ve itaat ettim. Ya Bir de şöyle mesela sadece cin değil, mesela Harun Reşit de bazen, Hı. mesela gitti o e, kılık kıyafet değiştirdiği gezilerde mesela birisi ondan bir şey rica ediyor. O da söylüyor, işittim ve itaat ettim diyor. Yani bu çok evet. güzel bir şey. Neyse buna da değinme şansımız oldu. Son olarak da Fehime, üçüncü kız kardeş, en küçük kız kardeşte. de Fehime'nin de anlamı zeki, akıllı kadın demek. O da hatırlatmak istiyorum çok kısaca. Hamalımızı bulup, Eve getiren e, ve hiçbir aşk acısı yaşamamış olan bizim gördüğümüz kadarıyla küçük evet. kız kardeşimiz. O aklını kullanmış evet. gibi. E, evet. tabii demek değil evet. ki yaşamayacak ya da yaşamamış. En azından masalda bunu görmüyoruz. vurgulamış. Evet. Şimdi e, bir daha e, aslında birkaç tane daha kavram var ama ben Ali Baba'ya da 40 karamelere geçirdiniz dinle. Vaktimizi güzel değerlendirmek için. Tabii ki. Şimdi İran'da eski zamanlarda iki kardeş var. Kasım ve Ali Baba adında. Bunların e, yoksul babaları ölüyor ve kalan parayı kardeşler paylaşıyor ve çarçur ediyorlar. Maalesef her ikisinin de parası kalmıyor. Yani bu kalan parayı da e, çarçur ettikten sonra Kasım e, çok hırslı ve düzenbaz bir e, kardeş, abi. E, ve o e, birilerini kandırarak iyi ve güzel bir kadınla e, hali vakti yerinde olan bir kadınla evlenip e, bir dükkan sahibi oluyor ve hayatını öyle devam ettiriyor. Ve Ali Baba ile de görüşmüyor. Yani onu hor görüyor. Aşağılıyor birazcık da işte. hani Çünkü Ali Baba da e, hırstan uzak aslında mütevazı bir hayatta odunculuk yaparak hayatını kazanıyor. O odunculuk da önemli bir şey. Karşımıza çıkıyor odunculuk, odun meselesi. E, ve o da üç eşek alacak kadar para biriktiriyor ve bir oduncu arkadaşıyla kızıyla evlenip bir çocukları oluyor ve onunla evlenip mütevazi bir hayat yaşarken bir gün ormanda bir sesler duyuyor uzaktan. Bir gürültü duyuyor. Kulağını yere dayıyor. Kulağını yere dayadığı zaman bunun at nallorun olduğunu fark ediyor. Yine böyle bir ağaca tırmanma sahnesi var. Bunu yorumlamak istersen yine bir ağaca tırmanıyor, saklanıyor. Ağacın üzerinden olan bir tane bakıyor. Bir bakıyor ki 40 tane harami, 40 haydut geliyor. Bunlar hızla geliyorlar ve o e, yakındaki bir e, şeyin mağaranın kapısındaki kayaya diyorlar ki açıl susam açıl. Bunu derdemez e, kapı açılıyor. Bu 40 harami e, torbalarındaki işte e, ganimetleri e, götürüp mağarı koyuyorlar. Ee, sonra da terk ediyorlar mağarayı. Bizim Ali babamız da ilk başta çok tereddütlü davransa da, korksa da bir şekilde bahtının e, yolunda ilerliyor. Ve işte bir adım atıyor sonra bir adım atmakta böyle tereddüt ediyor vesaire derken cesaretini topluyor ve kayanın karşısına geçiyor. Diyor ki açıl susam açıl. Açıl susam açıl dediği anda mağaradan içeri giriyor çok görkemli, kubbeli bir salon var mağaranın içinde. Bu güzel bir sahne. E, ve salon tıka basa mücevherler, para ve değerli eşyalarla dolu olduğunu görüyor. Hatta orada şöyle bir anekdot var. Süleyman ve iki boynuzlu İskender'in bile görmediği bir derya diyor burası için. Süleyman Peygamber'den bahsediyor tabii. İki boynuzlu İskender'de kimden bahsettiğini belki sen yorumlarsın sonra. Sonra torbasındaki odunları boşaltıp Güzel bir durum var yalnız o ya da güzel demeyeyim e, önemli bir şey. Paraya dönüştürülmesi kolay. Altın ve gümüş gibi şeyleri yüklüyor. Yani mücevherleri almıyor. Hemen paraya dönüştürebileceği şeyleri yüklüyor gidiyor. Evet. Kim onu almayan kim? Ee, Ali, Baba. Ali Baba. Ali Baba mücevherleri değil Ali paraya Baba. dönüştürülmesi kolay. Altın ve gümüşü alıyor. Biz burada altının ve mücevherin ne olduğunu önceden çözümlemiştik beraber. Evet, altını evet. çizmek istedik. Vurdum. Şimdi orada e, geliyor eşi e, ilk başta endişeleniyor ne yaptın sen hırsızlık mı yaptın falan filan sonra Ali Baba hikayesini anlatınca tabii çok seviniyor. Hemen mutfağın ortasına bir çukur kazıyorlar altınları oraya saklıyorlar. Ama saklamak istiyorlar. Ama karısı ne hikmetsi artık ifrit mi giriyor içine nedir? E, diyor ki bunları önce sayalım. Ali Baba diyor ki gereksiz buluyor aslında çünkü yani öyle bir servet ki getirdi ki. Böyle, hani saymaya bile gerek yok. Kadın diyor ki sayalım bakalım ölçelim diyor. Ali Baba da gönülsüz olsa tamam diyor karısını kırmak istemiyor. O da e, en yakında kim var? E, Ali Baba'nın abisi Kasım ve eşi. O da gidiyor Ali Baba'nın eşi, e, yani Baba eşi Kasım'ın eşinden ölçü istiyor. Şimdi Ali Baba da kendisi gibi bir kadın bulduğundan dolayı e, bir eş bulduğundan dolayı Bu kadın da hemen kafasını diyor ki ya bu diyor ne ölçecek evinde bunlar? Fakir insanlar ne gelip benden ölçecek deyip bunu e, huylandığından dolayı bir iç yağıyla o terazinin ya da ölçünün altına iç yağ sürüyor ki hani bir şey yapışırsa göreyim diye Bunun üzerine ölçüyü alıyor ben sana hemen getireceğim diyor. Bunlar oturuyorlar bütün gece e, paraları sayıyorlar, çukura gömüyorlar. Ama ondan sonra e, Ali Baba'nın eşi fark etmiyor ki bunu sayarken iç yağına bir tane Altın dinar yapışıyor. Yapışıyor çünkü o iç yağı yapışkan bir şey. Ondan sonra gidiyor bunu verdiği zaman tabii Kasım'ın eşi uyanıyor. Hemen Kasım'ı dolduruşa getiriyor. Git sen bak diyor belki bizden hazine saklıyor bunlar falan filan diyor. Kasım geliyor kardeşin evini basıyor. Hiç evine davet etmemiş onu ziyaret etmemiş durumdayken Kasım Ali Baba'yı. Ali Baba'nın evini basıyor. Diyor ki sen diyor kardeşim benden hazine saklıyorsun. Ayıp değil mi utanmıyor musun diyor. Ondan sonra ya e, ben diyor bir şey saklamıyorum. Bak başımdan geçenleri sana anlatayım kardeşim diyor. Böyle böyle bir şey oldu. Ben de dedi diyor. E, şey yaptım hani bunları aldım getirdim. Senle yarısını paylaşayım diyor kardeşim. Kardeş payı yapalım diyor. İşte olur diyor bilmem ne diyor. Ama diyor buraya nasıl girdin diyor mağaraya. Yani kardeşim diyor başına iş alma ama ben sana söyleyeyim. Açıl susam açıl dedim diyor. Ha diyor tamam diyor. <gülüyor> Sihirli sözcü kafasında tutmak için böyle şey yapıyor ve tabii aç gözlülük bunun üzerine çok değinmiştik önce. Aç gözlülükte hemen mağaraya gidiyor Kasım. E, mağarada e, açıl susam açıl diyor. Mağaranın kapısı açılıyor ve Hemen böyle e, işte torbalar götürüyor, e, katırlarla gidiyor oraya, bilmem ne. Aç gözlülükle torbaları doldururken, tam çıkarken kırk harameler geliyor. E, kırk haramelerin geldiğini duyuyor ama kap mağaranın kapısına gidiyor. Bir türlü sihirli sözcüğü hatırlayamıyor. İşte açıl evet. açıl arpa açıl açıl yulaf açıl açıl mısır açıl açıl çaldır açıl Çok açıl her, her türlü <gülüyor> her türlü tane her türlü talı seviyor susamı sayamıyor yani susam attığına evet. gelmiyor ve tabii yakalanıyor e, kırk aramiler e, onu yakalayıp öldürüyor ve bunun farkına varıyorlar diyorlar ki demek ki birisi burayı biliyor. Neyse şimdi burada masalın tabii ki özü burada ama ben çok kısaca nasıl bittiğini de söyleyeyim dinleyicilere. Sonuçta tabii e, Kırk Haramiler e, Ali Baba'yı izini sürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar Ali Baba oldu mu sonra onu e, bulmaya çalışıyorlar. Te, çeşitli entrikalarla işte işaretler koyuyorlar vesaire. Bir türlü başarılı olmuyorlar. En son sahnede de işte bir küpün içine giriyor Haramiler ve katırlarla Ali Baba'nın işte evine geliyorlar. Ee, ve bir tanesi de reisleri, e, haramilerin reisleri de bir tacir gibi davranıyor. Sanki kalacak yer arar gibi falan filan derken e, bizim e, Zeki mercani adlı e, yardımcıları evdeki, Ali Baba'nın evindeki kızgın yağ ile bunların e, küplerin içinde haydutlar olduğunu fark ediyor geceliğin. Kızgın yağ ile onları haşlayarak öldürüyor. Ali Baba da e, güzel hayatına devam ediyor. Şimdi ben böyle özetlemek zorundayım çünkü çok uzun böyle katmanlı aslında ama işin özü bu ve burada izninle ben durayım sana sözü vereyim haramiler nedir Bu niye bu kapı açılamıyor bir türlü bu adam niye hatırlayamıyor ee, Öncelikle olay ormanda geçiyor ee, bunu e, vurgulayalım sen e, zaten onu o şekilde başladın Ee, ve bir hazine var. Ee, ormanda geçiyor Ali Baba'da oduncu ee, yani ormanla şimdi olan bir e, mesleği var. Bizse eee as asıl hazinenin bir kere orman olduğunu e, unutuyoruz. Ormanları yakıyoruz. Yani bu ormanları yakanlarla haramiler arasında ya da ormanları kesenlerle, maramiler arasında bir bağlantı var. Bundan bin yıl evvel, iki bin yıl evvel bu masallar anlatıl, anlatılırken bize Anadolu'da ya da e, dünyanın şurasında, burasında, Berkeley, Amazon ormanlarında da e, ormanların hazine olduğunu, e, yaşamın e, en değerli unsuru olduğunu, yaşamın devam ettiricisi olduğunu sadece insan açısından değil, E, hayvanlar açısından da, kuşlar açısından, e, bitkiler açısından da, keçiler açısından da önemli olduğunu vurgulamış oldu. Biz bunu e, şimdi anlat, daha evvel bunu anlatacağımızı e, kararlaştığımızda bu aklıma gelmişti. Ama ben e, Seyir Hazat'ın sırlarını yazarken bu aklıma gelmemişti. Bu kadar felaket bu durum yoktu. Bu, bu yıl özellikle bu yıl yaşadığımız e, zamanda orman yangınlarında ve bu orman kesimlerinde ormanların keresteye dönüştürülmesi ya da arsalara dönüştürülmesi hepimizi Türkiye'de büyük bir hassasiyet olduğunu da fark ettik. Büyük bir duyarlılık da olduğunu da fark ettik. Demek ki Binbir Gece masallarının ve özellikle de Ali Baba'nın torunları olduğumuzu da e, bilerek ya da bilmeyerek bu kültüre de, e, yaşadığımızı da duyumsamış olduk. Yani belki birbirinden okumadılar ama e, e, annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden e, büyüklerimizden bize bu aşılanmış yani bir manzara değil doğa, bir manzara değil orman. Bütün canlarıyla kargasından işte e, kuşundan yılanından böceğine kadar e, yaşamın Kendisi. Biri yaşamı savunuyor, biri yaşam olmayanı savunuyor. Bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak bir mağaradan söz ediyor. Mağara bir iç. Çok kolaylıkla şöyle söylenebilir ki bizim iç dünyamız, bir dışımız var, bir de içimiz var. Bunların birbirinden çok da farklı olması gerekiyor ama... Kendi iş dünyamızda, vicdanımızda da e, doğru olmamız gerekiyor, dürüst olmamız gerekiyor. E, paraları orada sayarken bir tane şeyin bile e, eksik olmaması, yanlış olmaması, e, bu kendi içimizdeki dürüstlükle ilgili. Yaptığımız küçücük bir şey, e, bir dürüstlük dışı e, ya da küçük bir yalan çok büyük bir yalana dönüşebilir büyük bir ormanı, büyük bir ülkeyi, dünyayı, yaşamın tümünü yok edebilir. Ee, bu kadar güçlü ee, nicelik, ba bazen küçük bir nicelik diye düşünebilir ki nicelik konusu da var burada. Aslında çok büyük bir e, niteliksel felakete ya da e, görkemli bir e, berekete de yol açabilir. Yaptığımız her şey yize gelde sonuç yaratıyor. Buradaki <gülüyor> Hazine, ee, o zaman neyi temsil ediyor? Bu hazineyi kim kimden çalıyor artık? Yine o eğitimsel felsefeyi e, diyerekliği düşünürsek eğer, dışarıdaki, dışarıdaki, dışarıdaki diye düşünebiliriz. Aslında e, kendi hazinemizi e, kendimizden saklıyoruz ya da kendi hazinemizi kendimiz e, yitiriyoruz. Çalıyoruz. Aslında hazine bizim için bizim, evet hazine bizim içimizde. Yani biz o sivri sözcüğü kendimize söylüyoruz. Aslında bizim e, bulmamız gereken bir şey. Bu hazine bir e, altın gibi gözüküyor ama altından daha önemli bir şey. O sivri sözcük doğayla kurduğumuz da bir ilişki. Biz onu o doğayla o doğru ilişki kurduğumuz zaman Ona açıl susam bir zaman e, doğa kendisini açıyor bizi. E, bunlar böyle çok e, çok naif gelebilir insanlara ama böyle gerçekten de böyle doğa çok naif çok zevk bir papatya e, açması gibi e, bizi açıyor. Hazine bizim içimizde. Yani hazine dışarıda değil. Kendi mağaramızda bizim içimizde ve o sözcüğü biz kendimize Söylememiz lazım. O zaman uçur, abi susam, diye. herkesin aslında kendi sözcüğü ve kendi hazinesi var. Herkesin aslında kendi sihirli evet. sözcükleri var. O yüzden de Kasım'a gelmek istiyorum. E, unutuyor. Evet. Çıkamıyor dışarı. E, susam evet. aklına gelmiyor. Çünkü yani burada evet. burada tuhaf bir durum var. E, bir şey söylemek istiyorum. E, böyle Binbir Gece masallarında çok olmayan bir şey. Orada diyor ki çünkü diyor kötülük belliği yok eder zihin açıklığını görme ve işitme yeteneklerini alır diyor. Ya birazcık burada evet. niçin unuttuğunu da e, e, bin bir gece masaları kendi içinde anlattığı bir durum var değil mi? Yani bilmiyorum. Sen buna bir şey eklemek. Ama mı? senin sen... söylediğin daha yani senin söyledin şey çok daha önemli çok daha güzel yani senden işittim yani ben o kısmını değil ama burada kişisel olduğunu vurgulamış oldun aslında gerçekten de kişisel yani herkesin kendi hazinesini olduğunu ben söyledim ama sen de o sözcükle hazinenin sihirli sözcüğünü de sadece onun bilim biliyor olması çünkü herkese göre ayrı bir hazine Abi e, aslında altınlar şunlar bunlar olmadığı için diğer masallardan biliyoruz aslında değerli olan erdemdir mücevherdir Altın olansa parasal maddi olan bir şeydir ya. Evet. O, e, burada onun zıttı gibi gözüken şey. Burada da aslında bize e, sen içindeki e, cevheri bul demek istiyor ve on, onu ancak sen bulabilirsin. Sen evet. ulaşabilirsin. O sözcüğü sen e, ezberleyebilirsin diyor. Bir de e, susam tanesini söyleyeyim. E, susam'ın... Tanesini bir arkadaşım bana anlatmıştı. Eee bir buğday derneğinden arkadaşım Güneş'in onu da anımsamış olayım. Hmm. Ee, bu bir kabak şekliliğine benzeyen bir şekilde. Onu açtığın zaman içinde artık e, bir tane susamdan onlarca tabii saymadım belki 10 tanedir belki 30 tane dir. alıyor. Yani bir tohum e, sonsuzluğu içinde saklıyor. Onu kat katladığımız zaman gene e, Gezegende yaşam sonsuzca bizi yaşatacak, besleyecek sonsuzca bir e, olanak olduğunu, e, onu bilmemiz gerektiğini söylüyor. Evet, yani yaşam aslında, bir tohum. E, yaşamın kendisine inanıp insan kendi özgün ve kendi e, özgüveniyle e, kendisine inanarak ve erdemle yaşarsa o sihirli sözcüğü de bulup kullanabilir. Başkasının sihirli sözcüğüyle bir yere kadar gidebilir gibi bir e, şey de evet. çıkıyor. Aslında kendin oluşturamaz yani. Kas evet. kas bile yaparken yani kendisi çalışması lazım ki eee olsun ya da güçlü kuvvetli olsun. Yani bedeni bile böyle bir şey. Yani e, başkasının yaptığı çabayla kendisi hiçbir şey yapamaz. Ne zihinsel ne bedensel. O zaman mesela Ali Baba'da şöyle bir özet yapabilir miyim? Sen de katılırsan. Ali Baba'nın özeti şu. İnsan ancak kendi hazinesinin e, sahibi olup onu açabilir ve onu bulursa da e, hayatı daha çeşitli ve renkli olabilir. Ancak bir de kendisinden saklayıp kendisinden çalabilir. Aynı şeyi servet içinde evet. geçiyor. Para yani insanlar evet. genelde kendi parasının hırsızı oluyor. Başkasının parasını evet. çalmıyor, kendi parasını çalıyor. Bunun farkına evet. var mı? Ya yani çok basit bir evet. şey. Hazi kendi kendi hazinesini kendisinden çalmış, hırsızlık yapmış. Evet bunu fark etmiyor ama kendi param nasılsa ne yaparım diyor ama oysa ki kendi içindeki o mağaranın kapısı açılıp kapansa bunu görse görebilecek gibi davransa aslında kendi parasını ve para derken sadece maddi paraya da bağlamayayım aslında kendi bilgisini özgünlüğünü entelektüel yapısını kişiliğini aslında çalmış oluyor kendisinden. Buna ee... da dışarıdan birisi yapmıyor aslında. İnsan kendi kendisini yapıyor diye bir e, bence çok hem eğlenceli hem de çok e, önemli bir masalı özetlemiş olduk. Bunun üzerine daha konuşmak istersek e, gelecek haftalarda e, devam ederiz ama ben izin verirsen bu haftaki programı kapatacağım. E, ve gelecek hafta Alaaddin'in sihirli lambasına geçelim diyorum. Orada çünkü e, lamba olayı var, Jim var, toz var, bir de yüzük var. İnsanların atladığı e, Alaaddin'in e, siyeli yüzüğü var. Bir, bir, bu tip şeylere biraz değinelim. O yüzden izin verirsen bu haftalık da bu kadar deyip hoşçakalın diyelim. kalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız